Bölüm 177. Yolcunun dönüşte ne söyleyeceği. Hadis 987. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferden dönüyorduk. Medine'yi görebilecek bir yere gelince. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi: Seferden dönüyoruz. Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü Medine'ye gelinceye kadar söylemeye devam etti.